Namaz kılmayanların iki cihanda başlarına gelecek belalar. Eser Ahmet Mahmud Ünlü Hoca Efendi 6. Bölüm Namazın zayi edilişinin kıyamet alametlerinden oluşu. İbni Abbas radiyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccını yaptıktan sonra Kabe'nin kapısının halkasına tutarak "Ey insanlar! Size kıyamet alametlerini haber vereyim mi?" buyurdu. Bunun üzerine Selman radıyallahu anam babam sana feda olsun. Bize onları haber verdiğince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların zayi terk edilmesi nefsin hevasına kötü arzusuna meyledilmesi ve mal sahibine tazim edilmesi kıyametin gerçek alametlerindendir buyurdu. Bunu duyan Selman radiyallahu anh gerçekten bu olacak mı ya Resulallah diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet Muhammed'in canı kudret elinde olan zata yemin olsun ki olacak. İşte o zaman ey Selman. Fasık yöneticiler, facir vezirler ve hain yedi emin kendilerine emanet bırakılan kişiler ve noterler bulunacaktır ki onlar namazlarını zayi edip şehvetlerine tabi olacaklardır. buyurdu. Bunun üzerine Selman radiyallahu an bu da mı olacak ya Resulallah deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed'in nefsi yedi kudretinde, kudret elinde olan hakkı için, evet, ey Selman, o zaman onların içinde bir mümin, bir cariyeden daha zelil duruma düşecek de, gördüğü münkerleri değiştirme imkanına sahip olmadığı için, tuzun suda erimesi gibi, ''Kalbi kendi içinde eriyecektir.'' buyurdu. Namaz vakitlerine dikkat etmeyenlerin ölüm anında çekecekleri. Sahabe-i kiramdan Hazreç el-Ensari radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, Ensardan bir zatın baş ucunda bulunan ölüm meleğine şöyle buyururken işittim. Ey ölüm meleği, arkadaşıma yumuşak davran, çünkü o mümindir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Azrail aleyhisselamın kendisine verdiği cevapları şöyle anlattı. Ölüm meleği, için rahat, gözün aydın olsun. Bil ki ben her mümine karşı yumuşak davranışlıyım. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şunu bil ki, ben bir insanın ruhunu aldığımda hane halkından biri bağırınca ölünün ruhunu elime alırım. Sonra evin içinde kalkıp bu bağıranın bağırmasının manası nedir? Vallahi biz bu ölü kişiye zulmetmedik, ecelini öne almadık, kaderini çabuklaştırmadık. Bizim onu almamızda bir günahımız yoktur. Eğer Allahu Teala'nın yaptığına razı olursanız mükafat alırsınız. Yok eğer üzülür de kızarsanız günahkar ve suçlu olursunuz. Sizin bize sitem etmeye hakkınız yoktur. Ve biz bundan sonra da size tekrar tekrar döneceğiz. Aman sakının derim. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Karada ve denizde, düzde ve dağda, kıldan ve çamurdan yapılan herhangi bir evin halkını her gün ve gecede mutlaka yoklarım Hatta onların küçüklerini ve büyüklerini kendilerinden iyi tanırım Vallahi ya Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem, Bir sivr sireyin canını almak istesem Allahu Teala onun canını almaya izin vermedikçe buna güç bulamam dedi Cafer Radyallahu an şöyle demiştir bana ulaşan habere göre Azrail aleyhisselam evlerin namaz vakitlerinde yoklar, ölüm anında bakar, eğer ölecek kişi namazlara devam edenlerdense kendisine yanaşarak şeytanı ondan uzaklaştırır ve o kişiye o karşılaştığı büyük durumda kelime-i tevhidi telkin eder. Namazı terk edene her gün bin lanet, ve bin gazap yağdı. Bir kere Cibril Aleyhisselam Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yanına gelerek "Ya Muhammed, Allahu Teala namazı terk edenin ne orucunu, ne zekatını, ne haccını, ne sadakasını ne de hiçbir amelini kabul etmez. Ya Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Namazı terk eden Tevrat'ta da İncilde de, Zeburda da, Furkan yani Kuranda da melundur lanetlenmiştir. Namazı terk edene her gün ve gecede bin lanet ve bin gazap yağar. Melekler yedi kat semanın fevkinden ona lanet ederler. Ya Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, namazı terk edenin senin havzından ve şefaatinden nasibi yoktur. O senin kamil ümmetinden değildir. Namazı terk eden hastalığında ziyaret edilmez, cenazesine iştirak edilmez, kendisine selam verilmez, kendisiyle birlikte yenilmez, içilmez, birlikte oturulmaz. Onun kamil manada dini de yoktur, emaneti, güvenirliliği de yoktur. Onu Allahu Teala'nın rahmetinde hissesi yoktur. O münafıklarla birlikte cehennemin en alt tabakasında olacaktır. Namazı terk eden kişi, lokmayı ağzına götürdüğü zaman o lokma ona, ''Ey Allah'ın düşmanı, Allah'ın rızkını yiyorsun ama farzlarını eda etmiyorsun.'' der. Namazı terk eden kimse evinden çıktığı zaman o ev ona, ''Allah yolculuğunda sana yoldaş olmasın.'' ''Ailen içerisinde seni korumasın, seni ailene selametle döndürmesin'' der. Namazı terk eden kişinin bedeni üzerindeki elbisesi kendisinden beri olur ve ''Rabbim beni sana itaatkar kılmasaydı elbette senden kaçardım ve seni çıplak bırakırdım'' der. Namazı terk eden kişi bu yaptığı işi helal sayıyorsa, Yahudi olarak ölür ve Hristiyan olarak deriltilir. Bu hadis-i şerif Tehdit ve Talis hadisinde varid olmuştur. Kafirlerle bile oturup kalkmak caizken namazsızlarla yiyip içmek elbette ki haram olmaz. Ama mutlaka namaz kılması için ona vazu nasihat edilmelidir. Aksi takdirde kişi onun günahına ortak olur. İnsanlara namaz hakkında vazetmeyenlerin günahlarına ortak olacağı bahsi, İmamı şarani kudesi sirruhu bu konuda şöyle demiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem genel manada bizden birçok söz almıştır. Bunlardan biri de işçi, çiftçi, alim, cahil herkese beş vakit namazın fazileti hakkında rivayet edilen hususları anlatmamızdır. Ama dervişlerin ve hocaların birçoğu bu vazifeyi ihmal etmiştir. Nitekim onların namaz kılmayan çocuklarıyla, hizmetçileriyle ve arkadaşlarıyla karışıp görüştükleri, birlikte yiyip içtikleri, güldükleri, böyle kişileri inşaatlarında ve ticaretlerinde çalıştırdıkları, ama namazın terkinde bulunan günahları, kendilerine asla anlatmadıkları görülmektedir. İşte bu, dini yıkan hususlardan biridir. Ey kardeş, dininin farzlarından ve vaciplerinden olan bir şeyi ihlal eden bütün cahillere, Allah'ın o husustaki hükümlerini beyan et, değilse, Cehennemi tutuşturmak için oraya ilk atılan kişi sen olursun. Bazı alimlerin dindar kişiler namazsızlarla oturmamalı, davetlerine icabet etmemeli, hatta cenazesine bile iştirak etmemeli. Dahası mütedeyyin Müslümanların mezarlarından uzak bir yere gömülmeli ve onların mezarlığına makberatül füssak, fasıklar kabristanı adı verilmelidir ki, bu muamele hayattaki bi namazları engelleyici versin, şeklindeki beyanları da, bu hükümlerin fıkhi açıdan bağlayıcı kurallar olmadığının, aksine namazsızları caydırıcı nitelikte olduğunun açık bir göstergesidir. Namaz kılmayanların iki cihanda başlarına gelecek belalar… Eser Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi 6. Bölüm Sonu